Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajmain. Ya Allah'u ya mu'in Ya Hennanu ya Mennan ya Kerim Ya Gaffar ya Rahim ya Rahman Cid 2, sayfa 28. El Mektubu Sâmine Aşar ile Şeyh Cemal-eddin Nâkûri. 8. Mektub, Şeyh Cemal-eddin yazılmıştır. Fi beyan nasibi ulema-i Sadece kitapla yetinen, sadece ibareden anlayan alimlerin nasibi nedir? Ve nasib-i ulema-i ilimlerde, kitab ilimlerde, kitapla elde edilen ilimlerde derinleşmiş olan alimlerin bildikleri ne? Ve nasib-i sofiyeti tarikat ve tasavvuf yoluna intisap etmek suretiyle Tarikat peki neşvesiyle e, idameyi hayat eden, yaşayan peki Mevla'nın dostlarının ilimden, irfandan, Kur'an'dan nasibine ve cevab-i <gülüyor> bu meselelere dokunma ile alakalı sorulan bir takım sorulara cevap hakkındadır. Hacı Mehmet Paris'e Kuddise Sirru Fesuf kitabında diyor ki Hazreti Ali Allah ve Cihye'ye ki sen Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin damadı olman hasebiyle sen Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama daha yakın bulunuyorsun. Bir takım meselelerde onun mahremi esrarısın. Onun gizli görüştüğü insanlardansın. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sana ihsan ettiği veya sana ikram ettiği, sana teslim ettiği, emanet verdiği, sana aktardığı özel bir ilim var mı? buyurdu. Soran kişi, Hz. Aleyküm buyurdu ki, yok öyle bir şey yok dedi. Ama şu kadarını bilin dedi, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir deryadır buyurdu. Bir bahr-i muhittir. yani bir okyanustur. o. Neticede herkes kabiliyeti kadar, herkes sahip olmuş olduğu meleke kabiliyet kadar Resul-i Ekrem sallallahu Sal aleyhi ve sellemden istifade eder. Bizim tabirimizle, çeşmeye diyelim kova ile gelen kova kadar su alır, bidonla gelen bidon kadar alır, bardakla gelen bardak kadar alır, çay kaşığı ile gelen çay kaşığı kadar alır demek gibi,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 Kemaletle kemalat olmaz dedi eskiler. Yani birkaç tane aletle e, mükemmellik elde edilmiyor. Arabanın motoru inecek. Sen sadece iki tane anahtar kullanıyorsun. Diyelim ki 9, 10, 11, 12. E, i̇ki tane aletle bu motor inmez. Takım lazım, takım. Şimdi kimin takımı ne kadar fekir, güçlü ve çok ise e, onun tek iş görmesi çok daha rahat mümkün oluyor. Dolayısıyla iman İslam'da, Kur'an'da, işte e, malzemenin eksikliğine veya fazlalığına göre fark atıyor anlaşılması. Elhamdülillahi bütün hamdler lillahi Allah Celle Celaluhu'ya olsun ve selamun selam da gerek dünyada ve gerekse de bütün ee, ahirette e, her ikisinde emniyet ve güven ala ibadillazi hasafa Allahu teala'nın kulun değil de kendisine cezbeylemiş olduğu kullarına olsun amin <tü> <bir cümle> alimler peygamberlerin varisleridir alimler Peygamberlerin varisleridir sözü, sözü kafi yeterlidir. Fi'l midhatul ulemâi, alimlerin metedilmesi hakkında bu söz yeterlidir. El Alimlerin değer ve kıymetini ifade etmekte aha bu söz yeterlidir. Ama affedersin bu söz o kadar kişibi bir yani söz ki yani o kadar, yavruluyor ki, o kadar yavruluyor ki gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Namurabdani Kuddî-i bir başka mektubunda Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a ittibadan bahsederken diyor ki, ''Kavlen, fiilen, amelen, itikaden, zahiren, batinen'' altı yönden resul sallallahu aleyhi ve sellem'e benzeyen insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağını alır. Çıplak, <gülüyor> gözü gören, kulağı duyan herkes ondan eşit istifade eder diye bir şey yok. Bir başka mektubunda buyuruyor ki, bir, bir salik bir derviş Mevla'ya giden yolda çok üstün makamlar elde etmiş. Yani belki herkes ona e, hayran kalıyor. O bile yani ee, nelere maruz kaldığını belki anlayamıyor, hayranlık içerisinde kalıyor, o kadar üst makamlarda geziyor. Memrabbani buyuruyor ki tek bir sünnette açıyor olsun, tek bir sünnette açıyor olsun, tek bir sünnette açıyor olsun bu hala tecelli makamlarında buyuruyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ulaşmış sayılmaz buyuruyor.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 Ramette Mahmud Bayramacı, Ali Hımmet bir adamdı. Allah kani rahmet eylesin. Bir de Fatih Camisinde Hüsrəv Efendi diye bir Osmanlı'nın son ders anlarından bir zat vardı. Hüsrəv Efendi İngilizlerin İstanbul'u işgal zamanında, belinde iki tane barabelli tabancayla, iki tane barabelli tabancayla Fatih Camisi içerisinde hala ders okuyordu, okutuyordu, hala ders okutuyordu. Fatih Camisi'nin gövdesine bakın, oyuklar var. O oyuklar tabiat aşımı değil onlar. İngilizlerin açmış oldukları yaylım ateşidir onlar. Yaylım ateşiyle ee, o şeylerden, taşlardan kopan parçaların şükurları onlar. Ahmetli Yaşar göre hocadan dinlemiştim bunu. Biz de içeride diyor, Hüsrev efendiden usulü fıkhı ilminden telbih ve tevzi okuyorduk diyor. Dışarıda İngilizden iskarpi e, sesleri içeriye geliyor diyor. O şartlar altında okuyorlar kardeş. Sen hala Kur'an okumasını bilmiyorsun.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 Müthiş kan kaybı var, müthiş kan kaybı var, giden hocaların yeri dolmuyor, dolmuyor, dolmuyor, şu an var ya, kafayı mermere bir kere değil, yüz kere vurup darmadan etme zamanı. Deniz kaplumbağalarını kurtarıyorlar, kurbanı Siverek elçesindeki kelahenek kuşlarını kurtarıyorlar. Ne bileyim balinalar karaya vurduğu zaman balina severler, dernekleri var dünyada, balinaları tekrar e, hayata kazandırmaya çalışıyorlar. Peki İslami ilimler, peki göç de gidiyor. Cemaat, yangının bizim gelmesine iki ev kaldı diyeceğim ama o iki ev 50 sene önce söyleniyor, şimdi ateş, çatıyı yakıyor cemaat. <gülüyor> Alimlerin tek, alimler peygamberlerin varisidir. Sözlü kafin yeterlidir. <gülüyor> Alimlerin kadir ve kıymetini ortaya koymakta yeterlidir. Ve ilmül varaseti, miras yolu gelen ilim var ya, ve ilm-ül şeria, bu şeriat ilmidir bu. Peygamberler, Resul-i Eklem ve selam buyurduğu gibi altın gümüş miras bırakmıyor, peygamberler ilim bırakıyor, irfan bırakıyor, onların bu noktadaki varisleri alimlerdir ve ilmu verasefi miras yollu kalan ilimler ve ilmu şeriat ilmidir. Şimdi şeriat işte sadece fıkı anlamında kullanılıyor ama bu kelime sonradan iftihaz edildi. Rasulü Ekrem ve sahabe döneminde şeriat sadece fıkı ilmi değildi. Tefsir, fıkı, hadis, İmam-ı Azam Ebu Hanife efendimizin El Fıkkül Ekberi vardır. İsmi işte büyük fıkı kitabı demektir ama işini okuduğunuz zaman hep itikadi meseleler vardır. Bazı kelimelerin anlam ve kavram çerçevesi zamanla daralmıştır. Şeriat ilmi. Yani Kur'an'la da Muhammed Mustafa'ya temas eden bütün ilimler. O ilmu şeriatı fe innago'' Şeriat ilmi öyle bir ilimdir ki ''Bakiyemine el enbiya'yı aleyhimus salavatü ve teslimat'' Peygamberlerden arda kalan ilim şeriat ilmidir. Böyle bir tarif buraya koydu. Ve ilm-i şeriatin, şeriat ilminde vardır, suretün ve hakikatın şeriat ilminin bir zayıf tarafı vardır. Binanın bir cephe tarafı vardır. Ve şeriat nında bir de şeriat ilminin batın tarafı vardır. Karpuzun kabuğu vardır. Peki karpuzun bile yenen iç kısmı vardır. Hatta içinde de birçok mineraller vardır. onlarda öteye, yani öteye derken daha öteye. De.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 E ee, namazda okudun anlamını okuduğunun anlamını biliyor ve hüngürüngür ağlıyor gözlerini ceyhun ediyor. Öbüründe ise hiçbir hal yok. Gözleri tavanda gözüyor, duvarlarda geziyor vesaire veya Leyla ile meşgul o an. Sen bunların ikisine not verecek olsan ne verirsin peki? Birisine 10 verirsin değil mi? Birisine 0. Hadi bilemedim 1 ve 2 verirsin. Niye ayrım yapıyorsun ya? Ha? İkisi de namaz kılmıyor mu peki? Kılıyor. Veya iki tane efendim yani mücahit düşün savaşla savaşıyorlar. Birisi bambaşka bir haleple savaşıyor. Sanki o savaşmıyor. Muhammed Mustafa sellem savaşıyor. Öbüründe ise gurur, kibir, insanlara beğen arzusuyla bir savaş duygusu var. İkisine sen peki aynı notu verirsin? Yok. Yok. Diyelim ki yürekten inanarak, peki imanla, ihlasla, yaşıyla yapmış olduğu ibadete, e, ibadeti yapana on verirsin. Öbürüne bir veya iki verirsin. Niye farkı çekiyorsun peki? İnsanlar peki yapmış oldukları ameller karşısında hep aynı şeyi alacaklar mı? Öyle mi zannediyorsun sen? Yok, yok. Birisi ağaçtan bahsediyor ama kabukta kalmış. Öbürü ise ağacın bizzat kendisinde kalmış. E sen bu ikisini nasıl aynı değerlendirirsin? İslamiyetin ve imanın yaşanması ve yaşatılması noktasında da insanların ortaya koymuş oldukları kabiliyete göre yani bir şeyler söylemek gerekirse bu kardeş surette kaldı. Ha bu kardeş hakikaten nüfuz ettiği denir değil mi? İlimlerde peki fizik var, kimya var. Fizik var, kimya var. Fiziğin sahası kütledir, kütledir. Kimya ise kütleyi oluşturan kimyasal maddelerle ilgilenir değil mi? Niye ikisine peki fizik demedin, niye ikisine kimya demedin? Kimya daha analitiftir, daha tahlilidir, daha inceden gider ve keser. Şimdi şeriatın bilinmesi, bilbilmesi, anlaşılması, anlatılması elbette yani şeriatla uğraşan insanın kabiliyetine göre fark atar. Bak şimdi burada ehlullahın sahip olmuş olduğu tasavvuf ve tarikatla birlikte ilim sahibi olan alimin <gülüyor> Kur'an anlamasıyla anlamasıyla tarikatla değil ki normal bir Müslüman ee, böyle olup da sadece kitap bilgisiyle e, ispatı vücut eyleyen, kendisini ortaya koyan alemin peki farkını söyleyecek sultan. Birisi surette kalmıştır, birisi ise yani kaposada kalmıştır, birisi ise çok ötelere gitmiştir. Yani ekseni etrafında konuşacak. Yalnız yalnız yani çok çok e, fahiş bir hata yapıyoruz bazen. Tasavvuf ve tarikatın sistemlerini tasavvuf ve tarikatın belki bilgi anlayışı, ilim anlayışı Allah Celle Celal'ın bu yoldan itlaf nefsetmiş olan yani kendini tüketmiş, nefeslerini tüketmiş olan kullarına, dostlarına ee, bu fedakarlıklarından dolayı öyle öyle harika şeyler vermiştir ki öyle harika makamlar vermiştir ki nam tabiriyle mevcut akılla bunları anlamak e, yeterli olmuyor. Aklın mahş dediğimiz bu bizim kafadaki akıl ancak yemek gelişmekten anlar. E, bunları anlamak için aklın mahaş lazım diyoruz tasavvuf ve tarikatın e yani özünü, mantığını, temel hikmetini anlamadan, anlamadan, anlamadan hiçbirimiz, hiç, hiç samimi bir sıman ayağa kalkıp da ya nasıl oluyor ya vesaire vesaire, olmaz böyle şey deme, güretini göstermesin, göstermesin, göstermesin bu müşriklerin bir bu. Ama geldi anlat, ne yapalım ya? Anlamayanın anlayanı hani anlayışsızlığından bizim mi mesulüz peki? Günümüzün mantığı batıya batıya olduğu için Agob, Salomon, George, Michel nasıl bakıyorsa bir olaya bizde aynen içimizdeki bazı gafiller öyle bakar oldu, öyle değil işte, öyle değil. İncil'in lafsi tercümesi olur. Şimdiki Hristiyanların elindeki o yamuk yumuk İncil peki, böyle okursunuz ne anladıysanız O'dur. Ne anladıysanız O'dur. Şimdi Kur'an anlaşılmasında o eksene getiriyorlar. Bir meal hastalığı aldı gidiyor milleti peki. Meal Müslümanlık olmaz. Meal Müslümanlık olmaz. Meal Müslümanlık olmaz. Ne halden fetva verilmez? Hatta İbn-i Abidin'in belirttiğine göre ee, tefsirden bile fetva verilmez. Çünkü ayetin nasihi var, mensuhu var, mücmeli var, müşkülü var, şu var, bu var. Ne anlarsın? İşte anladığın kadar, işte zahiri ve çıplak bir mana. O kadar. Bu Kur'an, bu Kur'an! Sen Cenab-ı Hakk'ın yerine oturdun sanki. Mevla geldi senin yaptığın tercümeyi Kulum, aynen ben de buraya mana verseydim, böyle verildim diyecek biliyor musun? <gülüyor> Onun için böyle şeylere girerken, titreye titreye titreye, titreye peki. Belki kan içerisinde kalarak zerre kadar gurur ve kibiri de tevessül etmeyerek bu işlere girmek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Dahmetli Elmallah Hamdi Hazir Efendi'nin kardeşi vardı. Allah gönlü gönlü rahmet eylesin. Mahmut Yazır efendi diyor ki "Beşiktaş'taki Kaptanpaşa camisine gidiyorum akşam namazlarla diyor. Bugün bir, bir ihtiyar bana dedi ki "Abin gururlanmasın, söyle bana." dedi. Ben dondum kaldım. Ya ben ne? Abinin yanında ben biz Osmanlı nesliyiz dedi. Büyüğümüzün yanında abile ya elimizse burnumuzda pis tamazlık biz edep. Ben abime diyeceğim ki abi gururlanma. Beni kessem ben bir şey diyemem ben. Falan ama adam bir şey demedim. Peki dedim dede. Eve gidiyorum abime diyeceğim fakat abimden çekiniyorum korkuyorum. Allame büyük alim Elmalı Hamdi efendi. Haydi bakalım tek kale almadın. İkinci gün gittim. gene o hıkkar orada. Oğul ben sana ne söyledim? Söyle abine. Söyle abine gururlanmasın. Allah Allah bu ne iş dedim ya? Bu adam nereden ne kadar alıyor peki? Gene öyle işte bir iki böyle işte mi söylemeyim, arasında gidiyorum geliyorum, gidiyorum geliyorum. Gene kale almadım dedi. gün dedi ki bana, evlat biz ne dedik sana? Söyle abine gururlanmasın. Baktım bu pabuç pahalı, artık susmanın bir anlamı kalmadı. Gittim çekine çekine ezile büzüle vesaire, ağabeyim tefsirini yazıyor dedi. Abi dedim, A, a, a, a, abi baba, bana bir anca dedi ki, abi gur, gururlanmasın, a, a, abi yanlış anlama dedi vesaire. Sıkıla bücüle böyle, işte kanter içerisinde kalk bunu söyledin. Ellerin Ellerini şöyle koy dedi ki, demek öyle ha dedi. Tamam dedi. Meğer Elmalı Hamdi Yazır Efendi tefsirini yazarken şöyle bir hevese kapılmış. Ben öyle bir kitap yazıyorum ki bu kitap, bu kitap üzerine tesir olmayacak. Benim kitabım baş çekecek. Oradan erenler yakaladı şeyi, Elmalı Hamdi Efendi. Niyeti halis olduğu için onu muhatap alıyorlar. Yani ikaz ediyorlar onu, çünkü niyeti halis ama işte bir nefis bir şeyler üfledi ona o an. Senin kitabın bir tane olacak, sen eşsiz olacaksın, şöndür, mudur o havalarla o da işte ha babam, de babam yazıyor vesaire. Söyle abine gururlanmasın diyor. Bu tefsir bu. Hala de yani geniş geniş konuştuğu ayetlerde adam aşılamıyor. Ama onlar nasip bilmem rahmetliğinin buyurduğuna göre e, ilk beş yıldığında güzel gidiyor. Son tevki yani üç dört beş yıldığında neyse biraz böyle yani muhtasar kısa kısa kısa kısa mana manaya vererek ayetleri geçiştiriyor. Çünkü diyor tefsirini tamamlamadan diyor öleceğinden korkmuştu diyor. Ve işi biraz hızlı tuttu tefsir bitti elmalı vefat etti. E ben meal okuyacağım, mealen müslümanlık vesaire. Ne alakası var peki? Ama nedir işte böyle icmali üstten beyaz lahana diyelim mesela, kat kat yaratılmış. E kuru soğan kat kat yaratılmış, üstten bir kat aldım peki. Çünkü İmam Rabban diyecek ki, oho, ne katlar var ne katlar, ne katlar var ne katlar. Kitabun enzelnâhu ileyke mübarekün ne yeddebberûh liyeddabberu liyeddabberu ayatihi ve liyetzekkaru ulul albab bu indirdiğimiz kitap diyor Cenab-ı Celle Celalü çok çok mübarek ve muazzam bir kitaptır ama niye liyeddabberu bak burada bu linguistik bilim var Allahu Teala liyetefekkeru demedi لِيَدَّبَّرُوا' da düşünmek, peki tefekke, tefek لِيَدَّبَّكَرُوا' da düşünmek demektir. Veya لِيَدَّبَّكَكَوْا'da Allah Celle Câh diyebilir bir faraza. Bir başka efendim ile de Allah oraya bir kelime kordu. لِيَدَّبَّرُوا اِدَّبَّرَا يَدَّبَّرُوا D, B, geliyor. Şimdi buraya kafayı tak tamam mı? Bir daha da kafanı kaldırma. Ne diyor peki? indirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor ama ama niye indirdik peki, liyeddebberû, ayetin arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka, arka anlamlarını tespit edesiniz diye, bilesiniz diye, sen maalde ne yapıyorsun peki? Çıplak efendim yani binayı anlatıyorsun, sadece bzb'sini konuşuyorsun veya da işte mozayini konuşuyorsun, bilmem kaliterasitini düşünüyorsun vesaire vesaire veya cam giydirin o kadar. Bina e ee, tamam o lazım eyvallah ama ötesinden ne haber, içinden ne haber, içine girmedim peki, sen şimdi der misin ki bu binanın işte peşi aynı, içi aynı vesaire? E şeriata efendim yani ulema şeriattaki e, esnekliği, şeriattaki arka arka arka arka güzellikleri konuşurken sureti, hakikati diye konuşmanın ne sakıncası var? Zamanımız materyalist bir çağ. Ateistliğin moda haline gelmiş olduğu bir çağ. Madde konu ediliyor. Madde konu ediliyor. Her şeyin zahirine göre bakılıyor. Onun hakkında yorum Yapılıyor. Böyle bir anlayış modası var ortalıkta dünyada. Şimdi bu anlayışı getiriyor bazı insanlar, maalesef yani aklı ilminden fazla birileri bu anlayışı getiriyor, Kur'an'a giydiriyor bu elbiseyi. Veya Allah Celle Celaluhu'ya veya Muhammed Mustafa'ya. Bunun ne anlamı var ya? İmam-ı Teala diyor ki, dünyada hangi alimle tartıştıysam onu mağlup ettim. Hakikaten öyle yani. Çok güçlü bir alim, çok çok güçlü bir alim. Yani önünde ordular gelse biz çeker. Öyle muazzam bizzat, Allah gani kadar rahmet eylesin. Hangi alimle ve münazara yaptıysan hepsini mağlup ettim. Ama hangi cahil alimle veya hangi cahille tartışma yaptıysam hep mağlup oldum diyor. Bu adam var hikayem o ki tasavvuf ne, tarikat ne, bunun mantığı nedir, felsefesi nedir, hikmeti nedir, sistemler nasıl çalışıyor vesaire. Bunu görmeyelim, ondan sonra anlamayalım. Sen kalk İsmail Akıbursu hakkında ileri geri konuş. At tut bilmem ne vesaire falan filan. At ismi mühim değil, ikvandır yani. İnşallah dersinde muntazam muntazam yapıyordur. Bir efemim alim. İsmi mahfuz kalsın. Ruhul beyan tefsiri'nin muhtesara iktisar etti, ama ismaller ki dargın. Çünkü bu yaramaz, bu bilginin işi gereği yok. Doru şu doğru, budur, orayı at, burayı at, orayı at, burayı at vesaire saire. Vahmet dönmeler nasıl bilmen derdi ki? Eskiden derdi her Osmanlı vahisin ruh elinde ruhul beyan tefsiri vardı ve halk ruhul beyan tefsiriyle yetiştirildi. Sağab Muzaffer Azak, Allah rahmet eylesin. Bana dedi ki, Hoca Efendi, Hoca Efendi dedi, işte bir kitap katlamı yapıldı. Bundan 80 sene önce, her şey yakıldı, yıkıldı vesaire. O zaman dedi, bir kamyon şoförü geldi bana. Dedi ki, Hoca sen bu kitapları al dedi. Saray ciddi, büyük baskıları böyle muazzam, güzel, antika ciddi olan kitaplardan, e, o baskılardan. 4 bin takım Ruhul beyan tefsirini denize dökeceğim dedi, istersen al dedi. Param yok ki üç takım aldım dedi gerisi denize de döküldü. Ne haber? Neredesiniz? Kedini muhafaza et, köpeğini muhafaza et, kümesdeki tavuğunu horozunu muhafaza et. Bilmem neyini, sevgilin sana verdiği, işte saçının telini muhafaza et, mendilini koklamadan uyumazsın peki. Senin de ya benim neyse adın ne? Adın ne? Şu ilmin peki senin nazarında sevgilinin, Efendim İstasyon'un değeri kalmadı mı? Kimse bugün kalkıp da büyüklüğü oynamasın. büyük de bir çıtası vardır, bir kürkeri vardır. Varsa tamam mı konuş, yoksa vıdı vıdı yapmanın anlamı yoktur. Yerin altından şahsen yürümeye imkanım olsa hiç toprağın üstüne çıkmam. Yer faresi gibi yerin altından gezerim ben. Benim varlığım dayı günah oldu ya vücudukezembun la yukasu aleyhzembun akar Mevlana Khadib Ba'da'nın buyurduğu gibi senin varlığın var ya öyle bir günah ki öyle bir günah ki şimdi diyecek o ne demek ya vesaire anla bak ne kadar dibe vurduk Allah sana da bana da yardım etsin ah, kafan yetmiyorsa peki bu bizim işimiz değil ama büyüklere karşı e, saygımız hürmetimiz sonsuzdur de tamam al başını git Eza aradı Allah abdi hayran, cealü menel musaddikin lil erliya ve inkasra aklu ani ibrak zalike diye Ataullah Iskenderi'nin letaifinininde Allahu Teala eğer bir kuluna, neveladi kuluna iyilik yapacaksa bunun göstergelerinden bir tanesi nedir bilir misiniz diyor. Ataullah Iskenderi Sultan Fatih zamanında Mısır'da yaşamış olan bir Allah dostudur. Ki yazmış olduğu kitap hikem ki ulema diyor ki öyle bir kitap yazdı ki az kaldı Kuran olacak diyor neredeyse Kuran olacak o kadar o kadar isadetli o kadar Mevla'ya yakışık sözler Resulü Ekrem'e yakışık sözler vesaire sanki ayet diyor ya ulema o adam diyor ki allah Teala bir insana eğer bir iyilik marat ederse Evliyaullah'ın Mevla'nın dostlarının söylediklerini Tasdik noktasında onu bir numara yapar. Yani ben Mevla'nın hayırlı bir kulumuyum? Mevla'nın işte özel ihsanına nail olan bir kul muyum değil miyim? Bunu anlamak istersen diyor. Ha bak Mevla'nın has dostlarına, has dostlarının sözlerini tasdik edici ve onaylayıcı halim varsa varsa abi sana helal olsun. Bize de şefaat et. Ne olursun? Eğer tasdikim var ise ve in kasur aklu anigraki zâlike veleyki o âlinin söylediğini anlamasa bile, anlamasa bile bunu kim söyledi diyelim? İmam-ı Rabbani söyledi. Kim söyledi bunu? Diyelim ve kim var ise ondan sonra o söyledi vesir ehlâun ve sehlâl. Deyip peki ondan sonra kabul ve teslimiyet göstermek gerekir. Bu Allahu u Teala özel ihsanıdır. Bunu da kimdi, herkese vermiyor. Gözü çapaklı olana bunu vermiyor Allah Celle Celaluhu, gözü cam gibi olana bunu veriyor yani maneviyat gözü cam gibi, bakarken güneş gözlüğe bakmıyor devlanın dostuna. Yükler diyorlar ki bırakın bu işleri ya bırakın bunları tenkit bunların kitapları Kur'an anlayışları vesaire sana bir şey söyleyeyim diyor. Sen bunun yanına gittiğin zaman diyor, yüzünü suyla yıkama diyor, önce diyor gözyaşıyla gözlerini yıka, ondan sonra Mevla'nın dostunun yanına git diyor. Kanımız değişti, kanımız. Ağlamış. Batı niye gelsin burada savaşsın ki? Elin gavarı niye gelip burada peki dinsizlik yapsın ki? Çünkü bizim Kur'an'ı ve Aleyhi ve Sellem'in hadis-i şeriflerini, Evliyaullah'ın sözlerini değerlendirirken kullanacağımız kriterleri, şablonları zaten, zaten bize dayattılar. Yani bugün efendim yanlışı konuşmak için, gidip de ne bileyim yanlışı bilen bir insandan eğitim almaya gerek yok artık. Kan değişim var, kan değişimi, üre olduk üre! Damarlarda sanki kan gezmiyor, sanki idrar geziyor. Şeriatın bir sureti var, bir dâhikati var diyor. Resûretuhu, şeriatın sureti var ya, huve nasibi, ulemâ-i zâhir. Şekerallâhu teâlâ Allah bütün mesailerini, bütün gayretlerini kabul buyursun, ulemâ-i Ulama'yı zahir yani dil ayetleri sadece zahiri manalarıyla yetinen peki alimdir bu. İşte fenem bu fiildir bu fa'ildir bu mekuldür vesaire. İşte bu haricen şuraya da eder, burası mikteda, burası haber vesaire. Aha bunu anlar diyor. Bu kadarından öteye gitmez diyor. Kaldı ki, kaldı ki bu var ya bu. Bu burası, bu, bu adamlar da bu noktada yetişilecek gibi değil. Tamam, Ama Bunun üstünde bir takım zavat var, Eylüllar var, neden has sırdaş kabiliyeti, dostları var. Namurat var, onları anlayışını söyleyecek. Bu adamların şimdi şu ulamayı zahir dediği sadece kitapla yetiniyor vesaire. Kafa durdu, ya kafa çalışıyor ama kalp çalışmıyor. İslamiyette hedef şudur. Bilimde. kafan dolduğu müddetçe kalbinde basacak, kalp tepeki dolacak, fizikte birçok kaplar vardır, şöyle iner çıkar iner çıkar. Buradan suyu koyduğun zaman su bütün boğumlarda aynı hizada gözükür. O misal yani kitapla, hocanın huzurunda birtakım şeyler öğrenmekle vesaire, peki kafa doluyorsa o dolduğu nispetle kalbe basması lazım bir yerde. Ama bugünün insanı, bugünün alim diye geçiren insanların kafasıyla kalbi arasına örümcekler öyle ağ kurdu ki, her geçen gün bu ağ çok daha güçlü oluyor. Maalesef. Şems-i Tebrizi, قَدْسَ Bir de onun aleyhine bir kampanya başlatıldı. O şudur, o budur, bilmem ne vesaire vesaire. Çok zor günler yaşıyoruz, çok, çok. Mevlana C.R.U.M.I.K.U.D.E.S.I.R.U. buyuruyor ki bir memlekette bir memlekette bir mevlanın dostu incitilmez ki allah Teala oraya bir bela vermesin. Sen geç duvarın arkasına, perdemin arkasına geç bir de buradan bak. Peki şu memlekette olan olaylara bir tane değil kaç tane Eylülullah'ın kalbi biriklişik oldu biliyor musun kardeş? Semci Tebrizi Konya Karatay Medresesi'ne gidiyor. Konya Karatay Medresesi hala dünyadaki eğitim sistemlerinin ulaşamayacağı kadar güçlü bir medreseydi 800 yıl önce Anadolu Selçuklu devleti zamanında 16 tane talebeye 32 tane hoca düşüyor. Dünyada bana bir böyle bir üniversite gösterin bakayım. 16 tane talebe iki 32 tane hoca düşüyor. O kadar kaliteli eğitim yapıyor. Çevkinde birisi oraya uğruyor, bakıyor ki işte efendim talebeler müzakere yapıyorlar, hocalar, müdürlisler ders mütahale ediyorlar. Kale Ebu Hanife, İmam Azam böyle dedi. Vakale Şafi'i, İmam-ı Şafi böyle buyurdu. Öbürü diyor, vakale Sibbe'i, Nahir ilminde İmam, İmam-ı Sibbe'i böyle buyurdu. Kale Zaccac'u, İmam-ı böyle buyurdu vesaire. Dedi ki, dedi ki, yahu dedi mübarek olsun dedi. Bak bunlar hep işte, ulema-i zahirin kriterleri bunlar. Dedi ki siz ne zamana kadar dedi, başkasının ilmiyle ve malıyla dedi idare ve iş yapacaksınız dedi. Siz ne zaman şunu söyleyeceksiniz ağzını yediğim zat. kalbi kalbî arrabbî. Kalbim Rabbimden rivayet etti ki bunu ne zaman söyleyeceksiniz siz diyor. Bak ne diyor adam, adam ne söyle? inkar etmiyor bunu. Biraz sonra İmam Rabbani buna benzer şey söyleyecek, bazıları fıkıhtan hidayeyi, bazıları usulü fıkıhtan pezdevvi adlı kitabı, yegane ilim kaynağı gördü vesaire falan filan. Ama Rabbani diyor ki, onlar başımızın tacı ama iş bundan öte, öte, öte, öte, kitabın kabuğunda kaldın. içini ne zaman peki bulacaksın? Hala işte kavun kartuz kabuğu yiyorsun sen, ne zaman peki içini nüfus yani e, Ehlullah'ın sahip olduğu Kur'an anlayışıyla, peki iman ve İslam anlayışıyla bir yere daha genel bir ifadeyle ve sadece kitabın kabuğuyla, içiyle yetinen vesaire kaldı ki bugün kitaba bile bakan kalmadı neredeyse. Bu işin biraz delisiyimdir edersiniz. Bazı kitaplar geliyor Türkiye, üç tek geliyor, üç tek daha yok. Üç tek, üç tek. Birisini affedersiniz bu dili alıyor, bir de Cübbeli Ahmet'i alıyorum, ondan sonra ilgilenemiyor, uğraşamıyor. Onun da yani işte kitap tercihini yaparım, e, ona hizmet olsun diye, yardım olsun diye. Bir tane kalıyor kitapçıda, o da artık nere gidiyorsa. Türkiye'ye 73 milyon kitaptaki üç geliyor. Ve bu Türkiye nereye gidecek peki? Ne dünyanın efendisi olacağız, ne ahiretin efendisi olacağız. Bu kadar dibe vurduk peki, elimizde iki tane, üç tane kitap peki e, O da ya alıyorsa meseleyi alıyor almıyorsa haydi bakalım Afedersiz işkembeden fetvalar, analizler, tahliller vesaire ya böyle delilik olur mu? Amin vel kitabil mubin Allah kitaba yemin ediyor ya Allah kitaba yemin ediyor senin evinde Bukhari yok ya senin evinde Kadıyaz'ın Resûl-i Ekrem'in e, Şemail anlatan bir şifa yok ya! Ben seni kimden soracağım ya? Senin adresin neresi ya? bugünkü kütüphanelerde en fazla mühsat olan kitap Kadıyaz'ın şifa-i şerifidir. Hilli hakaniler yazmışlar, evlerini asmışlar, boyunlarını asmışlar. Yani imanı ı İslam'ı Resûl-i yani yemişler ya! Yemişler ya! Benim dinimin ilk emri namaz kıl değil, dinimin ilk emri oruç tut, ne bileyim zikret, sarı küppe şavlar, çarşaf değil. Benim dinimin ilk emri ikra'a, oku, oku, benimle meşgul diyor Celle Celaluhu. Ben meşgul muyum, benimle meşgul olmuyorum, benimle meşgulunu olum, affedersin. Bu neyin ya? Ben yine peki alimim, ben yine peki halamdan geçirmez vesaire falan filan. Bu ne demektir? Eskiden ecdad zamanında Şeyhülislamların çizmelerinin rengi maviydi mavi. Bunun bir anlamı vardı. Nedir o? Bu zat var ya bu zat öyle bir zattır ki gökler bunun ayağının altında anlamı ifade ederdi. Ben de ilim böyle takdir görmüştür. Da ne dün işte 150 sene önce Filip ve Halil Febzi Efendi Allah gani gani rahmet eylesin. Fatih Camisi'nde Hilmi Hikmet'ten Kazimi'yle okutuyor. Bu kadar incecik bir kitap yani. Ne diyeyim sana yarım santim bile yok neredeyse. O kitabı okutuyor ve kitap 11 bir sene bitiyor. Halil Ferzi Efendi derssten sonra Bostancı kemeri var. um kapanı Köprüsü'ne bir kemer var ya evli oraya yakındı. Ve Halil Ferzi Efendi dersten sonra omuzlarda gidiyor. Şimdi bir futbol skolasyonu nasipli havaya fırlatıyorlar ya. Halil Ferzi Efendi latifli veletemzi la omuzda gidiyor. Adamın aya, adamın ayağı yere hasret gitti. Adamın ayağı yere değmedi arkadaş. 100 sene 150 sene önce onlar böyleydi. O millet öyleydi. Bugün peki kitap, Türkiye 73 milyon, kitap okuma alışkanlığı olan sadece 40 bin kişi. Ee, bunun içerisinde şöyle güzel, hikmet dolu vesaire kitap okuyan ee, o, o efendim, yani 40 bin kişinin yüzlerinden kaçı? Ya işte yüzde biri ya ikisi geri kalan abidik gübidik kitaplar vesaire. Çöplüğe döndük çöplüğe. Halkalı çöplüğü bile bizden çok daha iyi. Ondan sonra umraniyet çöplüğü bizden çok daha iyi. Kafalar ipotek altında. Kafa ve kalk işgal altında. İşgal altında. işgal altında. Ne işgali ya? Ayşe işgal etti. Leyla işgal etti. Dolar işgal etti. Euro işgal etti. Araba, arsa bilmem ne. Say kadar. Her şey var, bir pazarda bile geçtim ya. Bu kadar eksikliğe rağmen yine nereden çıkartıyor ya? Şeriatın sureti, hakikati bilmemle vesaire vesaire. Bu türlü lafların anlamı yoktur. Ve ilmi şeriatın suret ve hakikatin. şeriatın sureti var, hakikati var. Ve suretuhu, şeriatın suret tarafı, kabuk tarafı değilim. Latifci ve Latemci nasibi ulamai zahir, ulamai zahirin peki nasibidir bu? Şükür Allahu Teala sayyım. Allahu Teala bunların sayılarını meşgul kolsun, hizmetlerini kabul buyursun diyor. Kadi Bey Davi, Tefsirlerin padişahıdır, çok dakik bir kitaptır. Allah gani gani rahmet eylesin. Üstad-ı Aliuddin İyici'ye gelmiştir, mevakıtı yazan zat. Aliuddin İyici'ye demiştir ki, efendi Hazretler, ben bir tefsir yazmak istiyorum. Peki ne buyurursunuz? Ee, Dedik ki, oğlum iyi dedi, ama seni bir imtihan edeyim bakayım dedi. Bana kalburla alakalı kaç tane kelime söyleyeceksin dedi. Yani kalbur manasını ifade eden kaç tane kelime? İşte dedi ki gribal dedi mesela. İyi e, tamam bir. E, kabul demek araçça. Başka, e, başka, başka. Yok bu kadar eser. Oğlum dedi. Gribal, gırbal bu kadar lügatla dedi. Anlatılmaz dedi. Bu kadar eksik kelime haznesiyle lügatla tefsir yazılmaz dedi. Git biraz lügat çalış. Lügat ezberle. Gitti bütün lügatları ezberledi. Geldi. Dedik efendim azde, ezberledim dedi. Zannetti ki hocam farklı bir kelime söyleyecek, orada beni imtihan Aksilik ya geldi ki, gırbal hakkında say bakayım dedi. kaç tane gelen biliyorsun? Yetmiş tane saydım dedi. O zaman evladım şimdi tefsir yazabilirsin. Ulema-i Zahir diyor ya, bir defa ulema-i Zahir'in peki yapısı bu kadar zengin, bu kadar zengin olmalı. Muhtasar maani sadece dilin ha, zahiri tarafını sana anlatır, mutavval, etval, evsat, sadece zahir tarafını, o batın tarafı, o esrarengiz manalar vesaire Onlar tasavvolda tarikattaki makamların ikrazından sonra asıl oluyor. Sadece Kur'an'daki takdim ve teyhir hadisini incele, Cenab-ı Celle Celaluhu diyelim ki, ve ilallahı tühşerûn diyelim mesela normal gramere göre niye Allahu Teala tuşerunu ilallah demedi ve ila ilayhi de Allah la ilahe illallah demedi Niye Allahü Teala İlahi başa çekti peki? Ve dedi peki. Böyle bazı kelimeler sonra gelmesi gerekirken bize göre Mevla ne yapıyor? Bazı kelimeleri başa çekiyor. Ne'abudüke demiyoruz. İyyâce ne'abudü diyoruz. Takdim peki. Yani bazı kelimelerin önce gelmesi, getirilmesi, bazılarının sonra getirmesi. Hadisesi üzerine, Şahsen'in affedersiniz elinde bir kitap var. 800 sayfa sadece bunu inceliyor. 800 sayfa. Ne rahmete ne şifası kısa yürekinde ustalar, nakşî meşayikhinden, Abdullah kim arvasi, e, şifahi olarak böyle yazılı değil, şifahi olarak işte ayetleri yorumluyor. Zahiri manası, batini manası vesaire, vesaire, vesaire. ve sere ve ve 16 sene de tahaya geldi, ömrü yetmedi orada ve faketti. Ben peki ondan sonra Alacan piyasadaki efendim bir kitabı, işte bunun manası budur vesaire sere. <gülüyor> Haniliyat Arka, arka, arka, arka anlamları kim düşünecek? O senin aldığın mana var ya, işte sadece zahiri manası. Gerisi, gerisinden bir şeyimiz yok. Ve ben Kur'an'ı biliyorum. Ne alakası var ki? Allah ibn-i Abbas radiyallahu anhu Berika sahibi hadimi diyor ki, Allah ibn Abbas derdi ki, her ayetin 60.000 bin türlü manaya ve tefsire ihtimali vardır diyor. 60 bin! Ben hiçbirisini bilmiyorum ya! Benim manem ne olacak? Ben bacaya düştüm, her tarafın kapkarına maniha oldu ya! Mevlana Cenaret-ül Hûmî kaddâsallâhu sirrâhû <gülüyor> Kad aflehel mu'minûn ayetini konuşurken sadece kat üzerine kat üzerine kat kelimesi ki bellidir bu Naiv'de söylenir işte, fiil-i mazinin başına mi tahkik ifade eder. Muhakkak ki manası verir. Fiil-i başına gelse, öglebiyetle genellikle bazen manası verir. Mevla için kullanılırsa gene muhakkak manası verir. Bitti bu kadar yani? Belki bir cümle daha bir şey söylenir. Ama sadece kat kelimesi üzerinde buza bu bir hafta konuştu. Babası Sultan daha evlat ağa da Konya'da yatıyor yanda yatıyor. Ve akşamdeki vobun üzerine peki bir hafta konuştu. Erzurumun sabık ulemasından sabık müftepin Sulak Zadın Mehmet Efendi Allah rahmet eylesin. Ya ardu lâ imâ ki veya sema ve akli. Cana bak Nuhu Aleyhisselam kısaca ki ey gök sen suyunu tut. Ey yer sende suyunu yut yani tufan bitsin diyor. Sadece şunu, şunun üzerine Salakzade Mehmet Efendi'nin babası bir hafta konuştu Erzurum Merkez Malapaşı camisinde. Kur'an nereden gidiyor? Kaldı ki konuştukları hep zahiri mana üzere dönüyor yani. Daha biz batına geçmedik ha. Daha Elullah'ın peki Evliyaullah'ın tefsirine geçmedik ha. Burası bir derya düşen oluyor. Allah Celle Celaluhum surette kalmaktan muhafaza eylesin, hakikaten nüfuz etmeye bizleri muvaffak eylesin. şair Fuzuli'nin dediği gibi yani mesele öyle birtakım ıslahlar ezberlemekle, birtakım kitaplar devirmekle bitecek gibi değil. Bitecek gibi değil. Her kimin var ise zatında ve şelareti küfrü, ıslahat-ı ulum ile müselman olmaz. Ger karataşın kızıl, kan ile rengin eylesek, rengi taglir olunur, lakin lali fedahçan olmaz. Eylesek tutiye, talimi edai kelimat sözü insan olur ama özü insan olmaz. Her kimin var ise zatında şeraret-i küfrü, kimin mayasında peki he, gavurluk var ise diyor, yamukluk var ise diyor, istilahat-ı ulûm ile Müslüman olmaz. Yani böyle senin ilimde terimler var, istilahlar var, tabirler var, bunları ezberlemekle, yutmakla peki o Müslüman olmaz. Ger, kara taşı kızıl kan ile rengin eylesek, ya ki simsiyah bir taşı diyor, kırmızıya boyasak diyor, kırmızıya boyasak diyor, rengi tavir olunur ama lale olmaz. Taşın rengi döner eyvallah. Fakat diyor Afganistan'da bedahsan diye bir yer var. Orada şeyden yer altından şey çıkartıyorlar, yakut çıkartıyorlar. Ondan sonra mücevher, yakut çıkartıyorlar. En kıymetli taşı çıkartıyorlar. Diyor ki şimdi sen evet diyor, taşı diyor, kırmızıya boya diyor fuzuli, rengi tahhir olunur ama lal bedahşan olmaz. Bedahşan'dan çıkan diyor, kırmızı yakut olmaz diyor. Yani sen şimdi sarı cübbeşşal var tamam, Kur'an-ı Kerim'i ezberledin, Arapçan şöyle falan, bir de işte tarikattan takıldın, aksesuar tamam vesaire, fakat için fokur fokur kaynıyor, seni gibi seni. Beni gidi beni, zannetmesen bedahşan beni yakut oldun sen. Sahtekarlığın banası yok, simsiyahsın sen veya ben tamam mı? Sadece bizi kırmızıya bayarmışlar ve kendimizi yakut diye satıyoruz. Yo! eylesek sek 22. Talimi edayi kelimat, at, nazil diyor, öğretin diyor şey diyor. bir takım kelimeleri söylemeyi diyor. Sözlü insan olur ama özlü insan olmaz diyor. Papa tamam. sözten baktığımız zaman insan gibi söylüyor vesaire ama özü hiç özü ise hayvan Hayvan, oku kitapları, yurt kitapları vesaire, iç hala kapkara. Halife Harun-u Reşit, Rahimullah-u Teammül vardı. Yasin'in hiçbir galat, hiçbir hata yok, maharici kurup tam. Bütün harfler de yerinden çıkmak suretiyle Yasin'i aynen bir hafız kurra gibi okuyor. Abdullah hocam belki yani şey olurdu, talebesi olurdu en fazla. Ama, ama Abdullah Ağa'nın içi ve insan, insan-ı kamil, papağan özü hayvan, tamam mı? Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin, keşke o, o papağan krepde olabilsek ya! Neyse inşallah burada bulunuyoruz, papağan bak burada yok. <gülüyor> İnsanlar camiye gittiğine göre, elhamdülillah ondan çok üstün ama işte bir de işin ibret tarafı var. Cenab-ı Hak rampalarda kalmaktan muhafaza eylesin. <gülüyor>